Silet Suresi Mekki olup 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim Hamim Tenzilum bu kitap Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Kitabu füssil asayetuhu Kur'an al-Narbiyyilı qauli yâllamun. Bu kitap bilen, anlayan kimseler için ayetleri açıklanmış bir kitab olup Arap diliyle olan bir Kur'an'dır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 اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Kendilerine önlerinden...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 İstedikleri işler sebebiyle alçaltıcı bir azap yıldırımı onları aldı verdi. Ve İman edip de Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık.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 kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Qalū li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 Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi mahvetti de o yüzden hüsrana uğrayanlardan oldunuz. فَاِنْ يَصْبِرُوا فَمَا هُمْ مِنَ Eğer sabredip dayanabilirlerse, cehennem zaten kendi yerleşme yerleridir. Şayet özür dileyip Rablerini raza etmek için tekrar dünyaya dönmek isterlerse, Onlara bu imkan verilmez. Ve ma beyne ve ma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 onu bastırmayı umabilirsiniz. İşte biz de, onun için, o kafirlere, dünyada şiddetli bir azap taktıracağız. Ve ahirette de,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 ayetlerimizi bile bile rek ve inkar ettiklerinden ötürü onlara orada ebedi kalmak vardır. <gülüyor> Kafirler cehennemde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 وَعَمِلَ Allah yoluna çağıran, makbul ve güzel işler işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel söz söyleyen kim olabilir?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 Seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan sıcak bir dost olu vermiş.. Ama kötülüğe karşı iyilik hasleti ancak sabredenlerin kârıdır.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 Gece gündüz onu tenzih, tesbih ederler ve asla usanmazlar. O min ayati enke tara al-adhkhashie fa iza unzila 'aleiha al-maaehtazzet warabat inna alladhee ahya al-mevtay innehu 'ala kulli shay'in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 111. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا 112. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير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 وَإِنَّهُ لَا عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزيلٌ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٍ Kendilerine gelen bu şanı yüce dersi inkar edenler elbette cezadan kurtulamazlar. Halbuki o eşsiz ve pek kıymetli bir kitaptır.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 sana söylenenler, senden önceki peygamberlere söylenen sözlerden başka bir şey değildir. Senin Rabbin hem mafiret hem de gayet acı bir azap sahibidir. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ كُرْآنًا اَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَاكُ السِّلَسْا عَيَاتُهُ اَعْجَمِيٌ وَعَرَبٍ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 Söyleneni hiç anlamıyorlar gibi bir halleri vardır. Gerçekten biz, Musa'ya da kitap vermiştik de,